8. nükte. Peyin Tevallev fekul Hasbiy Allah’tan evvelki olan Lakacca Ekım Rasul ilahakir ayeti, Resul Ekrem Aleyhisseltı Vesselam'ın ümmetine karşı Kemal şefkat ve nihayet refetini gösterdikten sonra şu, Peyin Tevallev ayetiyle der ki. Ey insanlar, Ey Müslümanlar. Böyle hatsiz bir şefkatiyle ile sizi irşad eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden.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 Farz ve vacip kısımlara zaten ittiba mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstehab olan sünnet-i seniyenin terkinde günah olmasa dahi, büyük sevabın zayiatı var. Tayirinde ise büyük hata vardır. Adat ve muamelattaki sünnet-i seniyye ise, ittiba ettikçe o adat ibadet olur. Etmese itab yok. Fakat Habibullah'ın adabı ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır.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 bid'a değillerdir. Lakin bir kısım ehli ilim, bunlardan bir kısmını bid'aya dahil edip, fakat bid'a'ya hasene namını vermiş. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani radıyallahu anh diyor ki, ben seyr-i sülük-ü görüyordum ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdan mervi olan kelimat nurludur. Sünnet-i seniyye şu ağı ile parlıyor. Ondan mervi olmayan parlak ve kuvvetli virtleri ve halleri gördüğüm vakit, üstünde onur yoktu. Bu kısmın en parlağı, evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki, sünnet-i şu ağı bir iksirdir. Hem o sünnet, nur isteyenlere kâfidir. hariçte nur aramaya ihtiyaç yoktur. İşte böyle hakikat ve şeriatın bir kahramanı olan bir zatın bu hükmü gösteriyor ki, sünnet-i seniyye, saadet idareinin temel taşıdır ve kemalatın madeni, ve menbaıdır. Allahümmer merzukna ittiba'a sünneti s-seniyye Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vetteba'nâ resûle fektubnâ me'aşşâhidîn. Onuncu nükte قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ الله. Ayetinde, icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde dercedilmiştir. edilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki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 İşte bütün bu cümleler, şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki, insan için en mühim ali maksat, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin ile gösteriyor ki, o matlab-ı âlânın yolu, Habibullah'a ittibadır ve sünnet-i seniyyesine iktidadır. Bu makamda üç nokta isbat edilse, mezkür hakikat tamamiyle ile tezahür eder. Birinci nokta,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 ve madem bu kainatın haliki, kainatta tezahür eden asarı bilbedâhe bil tahakkuku sabit olan hatsiz cemali mukaddesi, bu mevcudatta tezahür eden nukuşu sanatı ile biz zarure sibbûtu tahakkuk eden hatsiz kemali kutsiisi ve bütün zihayatlarda tezahür eden hatsiz enva ihsan ve inamati ile bil yakîin ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden hatsiz ihsanatı vardır. Elbette, zişhurların en camii ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en mütakı olan beşerden hatsiz bir muhabbeti iktiza ediyor. Evet her bir insan, o halik zülcelale karşı hatsiz bir muhabbete müstahit olduğu gibi, o halik dahi herkesten ziyade, cemal ve kemal ve ihsanına karşı hatsiz bir mahbubiyete mütahaktır. Hatta insana müminde, hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şedid alakaları o istidat-ı muhabbeti ilahiyenin tereşşühatıdır. Hatta insanın mütenevi hissiyatı şedidesi o istidat-ı muhabbetin istihaleleridir ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi, alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi, sevdiklerinin de kurtaranı öyle sever. İşte bu hâlet-i ruhiyeye binaen, insan eğer her insana ait enva-ı ihsanat -ı ilahiyeden yalnız bunu düşünse ki, benim halikim beni zulümat-ı olan ademden kurtarıp,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 en mükemmel bir surette, Zat-ı Muhammediye'de aleyhissalâtu vesselam tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalâtu vesselam harekat ve ef'alde benzemek, iki cihetledir. Birisi, Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek. O ittibağı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam, Zat-ı Muhammediye'dir aleyhissalâtu vesselam. İkincisi,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 ne kadar mühim ve ali bir maksat olduğu bilbedaha anlaşılır. Madem nasıl ı kelamiyle, onun muhabbetine, yalnız ittiba Sünneti sünnet-i Ahmediye aleyhissalâtu Vesselam ile mazhar olunur, elbette ittiba Sünneti sünnet-i Ahmediye aleyhissalâtu Vesselam en büyük bir maksadı insani ve en mühim bir vazife-i beşeriye olduğu tahakkuk eder. On birinci nükte, üç meseledir. Birinci mesele, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinin menbaı 3'tür. Akvalı, ef'ali, ahvalidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır. Feraiz, nevafil, adaat-ı hasenesidir. Farz ve vacip kısmında ittiba'a mecburiyet var. Terkinde azap ve ikap vardır. Herkes ona ittiba'a mükelleftir. Nevafil kısmında emri istihbabi ile yine ehli iman mükelleftir. Fakat terkinde azap ve ikab yoktur. Fiilinde ve ittibaında azim sevaplar var ve tayir ve tebdili bid'a ve dalalettir ve büyük hatadır. Adatı seniyesi ve harekat-ı müstahsenesi ise hikmeten, maslahaten, hayatı şahsiye ve neviye ve içtimaiye itibariyle onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. Çünkü her bir hareketi adyesinde çok menfaati hayatıye bulunduğu gibi mutabaat etmekle o adab ve adetler ibadet hükmüne geçer evet madem dost ve düşmanın ittifakıyla zat-ı ahmediye aleyhissalatu vesselam mehasini ahlakın en yüksek mertebelerine mazhardır ve madem bir ittifak nevi beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir ve madem binler mucizatın delaletiyle ve teşkil ettiği alemi İslamiyetin ve kemalatının şahadetiyle ve mübelli ve tercüman olduğu Kur'an-ı Hakimin hakayıkının ile en mükemmel bir insan-ı kamil ve bir mürşidi ekmeldir. Ve madem Semerey ittibaiyle milyonlar ehli kemal bir kemalatta terakki edip saadet idareine vasıl olmuşlardır. Elbette o zatın sünneti, harekatı iktida edilecek en güzel numunelerdir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 وإنك لعلى خلق عظيم ferman eder. Rivayet-i sahiha ile Hazreti Ayşe isaddığı keredey Allahu anha gibi sahabe-i Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı tarif ettikleri zaman hulukuhul Kur'an diye tarif ediyorlardı. Yani Kur'an'ın beyan ettiği mehaseni ahlakın misali Muhammed Aleyhisselatu vesselam'dır ve o mehasini en ziyade imtisal eden ve Fıtraten o mehasin üstünde yaratılan odur. İşte böyle bir zatın ef'al, ahval, akval ve harekatının her birisi nev'i beşere birer model hükmüne geçmeye layık iken ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin, sünnetine ehemmiyet vermeyen ve tayir etmek isteyen ne kadar betvaht olduğunu divaneler de anlar. Üçüncü mesele. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hilkaten en mu'tedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden, harekât ve sekanatı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Siyeri seniyesi Seniyyesi, kat'î bir surette gösterir ki, her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş, ifrat ve tefritten içtinab etmiştir. Evet, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, festakim كَمَا اُمِرْدْ emrini tamamıyla imtisal ettiği için,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 Kuvvey-i Gadabiyenin medarı istikameti ve haddi vasatı olan Şecaat-ı Kudsiyye ile Kuvvey-i hareket etmekle beraber Kuvvey-i Şehaviyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan Humut ve Fucur'dan musaffa olarak o kuvvenin medarı istikameti olan İffette Kuvvey-i daima İffeti azami masumiyet derecesinde rehber ittiaz etmiştir. Ve hakeza bütün sünen-i seniyesinde Ahvali i fıtriyesinde ve ahkamı ı haddi istikameti ihtiyar edip, zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinab etmiştir. Hatta tekellümünde ve eklüşürbünde iktisadı rehber ve israftan katiyen içtinab etmiştir. Bu hakikatın tafsilatına dair binler cilt kitap telif edilmiştir. El-arifu tekfihil işara sırrınca, bu denizden bu katre ile iktifa edip, kıssayı kısa keseriz. Allahumme salli ala jami'i makarim al-ahlak ve muzhir as-sirri wa innaka la ala khulqin azim. Allazi qala: "Men temasseke bi sunnati 'indi fesadi ummati falahu ajru mi'ati shahid." Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna li nehtediya leula enhedana Allah. Laqad ja'at ruslu rabbina bilhak.